Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İsviçre hükümeti iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki hedefini yükseltti. Ülke yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından yayınlanan son rapordaki bilimsel tespitlerin sonrasında yapılan görüşmede, Federal Konseyin 2050 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefi belirlediği bildirildi. İsviçre 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyesinin %50, 2050 yılında ise %70-85 aralığına indirme hedefi belirlemişti. Şimdi bu hedefi %100'e çıkardı ve açıklamada İsviçre'de sıcaklıkların küresel ortalamadan 2 kat hızlı arttığı bildirildi. Ayrıca zaten mevcut yenilenebilir enerji teknolojileriyle ülkenin ulaşım, binalar ve sanayi alanındaki emisyonlarının 2050 yılında %95 oranında azaltılabileceği bildirildi. Türkiye'de artık 2050 sıfır karbon salım hedefi koymalı aynen İsviçre gibi. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy mahallesi Kanal Yolu mevkisi üzerinde jeotermal Elektrik Santrali kurmak için çalışma yapan jeotermal firması, Usulsüz çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin sıcak su kuyularında tekrar boru hattı çalışmasına köylüler engel oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından gelen Efeler Belediyesi ekipleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden kazı izni alınmadığını tespit etti. Belediye ekipleri bölge girişindeki yolları iş makineleriyle kapattı. Ayrıca Efeler Belediyesi'nin tutanak tuttuğu öğrenildi. Hukuksuz bir şekilde köylülerin zeytin tarlalarının içine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen şirkete karşı köylüler açtıkları davaları kazanmalarına rağmen şirket çalışma yapmaya devam ediyor. Zeytinliklerde jeotermal enerji santrali yapamayacağını anlayan şirket bu sefer de Yılmaz köyde bulduğu jeotermal suyu borularla komşu olan İmam köyde bulunan jeotermal enerji santrali tesislerini götürmek için çalışmalarına devam etti. Efeler Belediyesi tarafından lisansı iptal edilen şirket, devlet su işleriyle protokol imzalayarak çalışmalarına devam etti. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kentin tam merkezinde bazı kuyuların çalıştığını ve bunun üzerine sayısız kuyu açılarak jeotermal elektrik santrali kurulmaya çalışıldığını işaret ederek şunları söyledi. Yılmazköy bu alanlarımızdan birisi. Günlerdir buraya gelip boru döşeme çalışması yapmak istiyorlar. Halkımız da direniyor. Yılmazköy halkı başta olmak üzere Aydın Çevre Platformu ve bizler bu yatırımların halkı zehirleyeceğini biliyoruz ve yapılmaması için mücadelemiz sürüyor. Efelerde yaşayan nüfusun yoğunluğuna karşın, jeotermal yatırımı valilik binasının tam arkasında olmak üzere insanların yoğun yaşadığı alanlarda gerçekleştiriyorlar. Hepimiz tek bir şey istiyoruz, o da temiz bir çevre. Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili ise, köy halkının mücadelesinin sürdürdüğünü ifade ederek 2014 yılında acele kamulaştırma yapmışlar. Bununla ilgili açılan davaların hepsini kaybettiler. Ancak yasa dışı uygulamalarına devam ediyorlar. Santral mühürlenmiş, lisansları iptal edilmiş. Buna rağmen var olan kuyuların yasa dışı bir şekilde kanal kenarından, vatandaşın tarlasından geçirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen şirket, devlet su işlerinden aldıkları yasal olmayan izinlerle, Halkın kullandığı su kanallarını kullanmaya çalışıyorlar. Köylünün mücadelesi devam ediyor. Cuma günü halkın dirayetiyle çalışmalar durduruldu. Bugün de tekrar geldiler ama geldikleri gibi gittiler. Bu yasa olmayan davranışa karşı toprağını koruyor köylümüz. Biz de elimizden ne geliyorsa destek veriyoruz diye konuştu. Independent'den Colin Drury'nin haberine göre Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarında kasıtlı yangın çıkarılmasını yasaklamasını takip eden 2 gün içerisinde yaklaşık 4.000 yeni yangın başladı. Ağaçların yakılmasına dair 60 günlük yasak ilanını takip eden 48 saat içinde ülkenin Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü 3.859 yangın kaydetti. Bu alevlerden 2.000 kadarı Amazon yağmur ormanlarında başladı. Rakamlar dünya genelinde paniğe neden olan ve Fransa'da geçen günlerde yapılan G7 zirvesinde gündeme oturan çevresel krizin son darbesiyle aynı zamanda çıktı. Brezilya'da Ocakla Ağustos arasında 72 binden fazla yangın başladığı tespit edilmişti. Bu 2013'ten beri tutulan kayıtlarda şimdiye kadar görülen en yüksek oran ve geçen yılın aynı dönemine göre %83 daha fazla. Dünyanın ciğeri olarak da adlandırılan Amazon'un kaderi iklim değişikliği uzmanlarının gözünde gezegenin geleceği için kilit öneme sahip. Amazon ormanları küresel ısınmayı yavaşlatan hayati bir karbon deposu. Yıkımı kasıtlı ya da değil doğanın atmosferden karbon emme yeteneğini azaltıyor. Ormansızlaştırmayı izleme ağı Map Biomass'ın yöneticisi Tasso Azevedo mevzuatta yangınlara dair o dağın, Alan açmak isteyen kalkınmacıların ağaçları yasal olarak kesmeye devam edeceği ve ardından yasaklama süresi sona erdikten sonra onları yakacağı anlamına geldiğini söyledi. O Globo gazetesinde kaleme aldığı yazısında Azevedo yangın kullanımına getirilen yasağın Kasım'da kurak sezon sona erene kadar uzatılması çağrısında bulundu. Azevedo yaşadıklarımız gerçek bir kriz ve derhal durdurulmazsa mevcut yangınlardan çok daha büyüklerinin görülebileceği bir trajediye dönüşebilir demişti. Aynı tehdit, aynı tehlike ülkemiz için de geçerli. Çünkü gitgide ısınan hava ile birlikte tabii ki orman yangınları da artarak devam edecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri